Süleyman gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman onları bana geri getirin dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.